Kur'an'ı mucizül beyan, yolunda olan, hakkı dinleyen, hakikat karşısında serfuru eden, nebiler nebisini tanıyan, ahirete inanan, hayatını ona göre tanzim eden, gönlünde imanın ağırlığını taşıyan ve bu davranışlarında vekar ve ciddiyet halinde zuhur eden, ...insan tiplerini en tatlı eda ile bize takdim ediyor. İfadesindeki tatlılıkla bizi öyle olmaya teşvik ediyor. Ülül azm insanları, büyük ruhları dile getirirken nasıl devirlerini aştıklarını... ...nasıl yaşadıkları şartların üstüne çıktıklarını... ...nasıl lahut alemin'e yaklaştıklarını... Nasıl nebiler nebisinin arkasında saf bağladıklarını edasıyla o kadar tatlı ifade eder ki bunu kendi diliyle duyduğumuz, ruhumuzu bununla doyurduğumuz zaman insan içinde bir hahişkarlık, bir istek, bir arzu duyacaktır. Bu arzuyu Mevla bizlere de duyursun. رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي لِلْا۪يمَانِ اَنْ اَمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَاَمَنَّا رَبَّنَا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفْفِرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ Tablo şudur, bütün insanları Hakk'a hidayete davet eden bir münadi. sokaklarınızda dolaşıyor, arkasına takılın ve takip edin. Kapılarınızı vuruyor. Gönül burkultlarından kurtulacağınız bir aleme sizi davet ediyor. İçinde huzur içinde yaşayacağınız bir aleme sizi davet ediyor. Altından ırmakların çaladığı, üstünde ağaçların semaya doğru ser çektiği, koltuklar üzerinde beş aşyetin yüzlerle birbirinize bakıp tebessüm edeceğiniz bir alemden bahsediyor. O aleme sizi davet ediyor sizi yaratan ve buraya gönderen, her şeyi emrinize musahhar eden Mevla-i Mütealle, yüz yüze geleceğiniz, likasına ereceğiniz bir aleme sizi davet ediyor. Siz bu münadiyi dinliyorsunuz. Bir çağrıçıdır bu. Ve hepiniz, gönlünüz coşa coşa inna semi'na münadiye yünadilil imani fe amenna biz Nida eden birini duyduk, saadetimiz için kapı kapı dolaşan birini duyduk ve ey Rabbimiz O'na iman ettik. Eski günahlarımızı yarlığa mağfiret buyur. bir anna سَيِّئَاتِنَا Seyyihatımıza kefaret kıl, bir mü'min tipi bize takdim ediyor. Ahiret endişesi içinde, Yüzünde o endişenin tekallüsünü taşıyan bir mümin tipi tersim ediyor. Attığı her adım öbür aleme göre atan bir mümin tipi takdim ediyor. Nebiler nebisinin davetine icabet etmiş bir ümmet olarak bu münadiye kulak kabartmış, dinlemiş ve ona icabet etmiş bir mümin tipini tersim ediyor. Ünül azm bir ruh ve bir diğer tip karşımıza çıkıyor. Yakuluna Rabbena ğfir lana zunubana. Yakuluna Rabbena ve Ve la fi Ey Allah'ımız öyle diyorlar. Bizi mağfiret eyle. Bizden evvel gelip geçen ihvanımızı da mağfiret eyle ruhtaki Ali cenaplığı, civan mefliği görüyor musunuz? Kendi devrinde beraber kader birliği içinde yaşayacağı müminleri değil sadece. Beraber İslam hakikatine omuz verip onu taşıyacağı kardeşleri değil sadece. Asırlarca evvel aynı davaya hizmet etmiş. Bu taşa bir manivele vurmuş. Külünkle bunun bir parçasını koparmış. İhvanım, ihvanımızı bizim sefkat etmiş ihvanımızı da mağfiret eyle Allah'ım. Bu sözde şu ton vardır. Bizi yarlı kayıp cennete koyabilirsin. Ama bu işin temelinde olanlar, bu işi bize intikal ettirmede gayreti olanlar, gayreti geçenler, onları cehenneme koyacaksan biz duamızı bölüp sadece kendi cennete girmemizi istemiyoruz. Biz bizim cennete girmemizi Yarlı kalmamızı isterken ulul azm bir ruhtur. Bizden evvel sebkat edenlerin affedilmesini, nasıl önümüzü öyle önümüze yerlerini almalarını ve arkalarından bizim seslerimizi duymanı ve bize de mağfiret etmeni diliyoruz. وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذ۪ينَ amenu. Heyecan dolu bir gönül herhalde görüyor gibisiniz. Allah'ın huzuruna gelen bir insan tipi karşınıza çıkıyor. Allah'ım... Müminler için kalbimde benim en ufak bir gıllı hışın bulunmasına meydan verme. Müminler için ki nefret, aset için de bunlara yer verme. Sana inanan herkesi sevmeye ulaştır beni. Nefret ettiğin kimselerden de uzaklaştır beni. Bu, ulul azm bir ruhun, tam Allah'a teveccüh etmiş bir ruhun, Kur'an-ı Kerim'de resm ifadesini buluşudur. Ramazan ayı. Ay Ramazan. Ay Gufran ayı. Ay aynı zamanda Rahman ayı. Ay İhsan ayı. Bu ayda herkes el açar, ihsan eder. Muhtaçların imdadına koşar. Bu memleketin ihtiyacı olan şeylerin imar edilmesi, ikame edilmesi için her şey yapar. İslam'ın binasında da bu hava vardır. Onu kurarken herkes bu heyecanı duyuyordu. Mallının mülküne herkes veriyordu. İşte böyle verme esnasında bir cemaat vardı ki verecekleri hiçbir şey yoktu. Bu meseleyi Kur'an resmederken, size arz ederken o kadar canlı arz eder ki, ben o türlü ifade edemediğim için onu belki size duyuramıyorum. Ebubekir Bekir mallının bütününü kesirmiş koymuş oraya. ''Evlatlarına ne bıraktın, onları Allah'a bıraktın.'' diyor. Ömer servetinin yarısını vermiş, canı da uğurda. Osman servetinin üçte birini vermiş, Ali servetinin dörtte birini vermiş. Allah'ını daha ve rıdvanı seradan Süreyya'ya kadar üzerlerine olsun. Ama uzaktan bu manzarayı seyreden kimseler var. Var, verecekleri bir şey yok. Gidecekler eve araştıracaklar ama bulacakları bir şey yok. İşte bu derin telahhuf ve tehassür. Sadece gözyaşlarıyla mukabele ediyorlar. Kur'an alkışlıyorlar, şu tipi karşınıza çıkarıyor. Tavallav ve a'yunuhum tafhitu min ad-dam hazanan la yajidu ma Habibim bilemediğimiz cemaat var. İçeriye girememişlerdi. Bir şey verememişlerdi. Pencerelerden bakıyorlardı. Dıştan bu manzarayı müşahede ediyorlardı. Dolu dolu gözyaşlarıyla evlerine dönüp giderken sen onlara sormalıydın. Herhalde meselenin içine girerseniz inci gibi gözyaşlarını döke döke, ayakları titreye titreye, göğüslerinin çarpışını tutamayacak kadar heyecanlanmış bir cemaatin kolu kanadı kırık evlerine döndüğü sizin nazarınızda temessül edecektir. Siz tasavvurunuzla bunların içine gireceksiniz bir tipi alkışlıyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim, gelen yırın yırın belalar, musibetler karşısında bir tepe gibi mukavemet edecek, hadiselerin kendisine boy eğdiremediği, küfür, zulüm, her şey karşısında daima yüce dağlar gibi dimdik ve başı onlar gibi dumanlı, bulutlu ve karlı, büyük insanları, ülül azm insanları anlatırken, şu tabirleri kullanıyor. Tablo çok tatlıdır. nas <gülüyor> Onlar ki dediler insanlar sizin aleyhinize ittifak ettiler. Her gün değişik bir tuzakla karşınıza çıkacaklar. Kanunlar vaz ettiler, ağlar kurar gibi sizi avlayacaklar. Mahkeme huzurlarına çıkaracak, istintaka tabi tutacaklar. İsticvaba tabi tutacaklar. Akı karayı seçtirecekler size. Pirinç ay ay ayıklatacaklar. Aklınıza, hayalinize gelmediği şeyler yapacak, başınıza değirmen taşları çevirecekler. Hak yolundan vazgeçirmek için müfsit ve fitneci bir cemaat. Hakka hizmet eden bir cemaatın karşısına çıkacak ve böyle diyecektir. Saadet aslında deniyordu, denmede devam edecektir, bundan sonra da denecektir. <gülüyor> Onları korkutacaklar, endişelerini sarsacaklar, gittikleri yoldan vazgeçmelerini isteyecekler. Onlar ne diyor, tabloya bakın. <gülüyor> Bu söz onların imanını artırdı. Artırdı imanlarını. Çünkü onlar biliyorlar ki hak zuhur ettiği andan itibaren karşısında daima batılı bulmuştur. Zulmet karşısında daima nuru bulmuş, nur zulmeti bulmuştur. Çünkü onlar biliyorlar ki bir yerde Allah'ın rızası varsa şeytanın parmağı olacaktır. Çünkü onlar biliyorlar ki cennete götürme, sevk etme davasında cehenneme itici bir güç hemen karşılarına çıkacaktır. Bunları bildikleri için doğru Allah'ın haber verdiğin gibi zühür etti fazađhumullah onlar iman bakımından arttıkça arttılar. ve allahu hepsi Allah bize kafi vafidir dediler yeter mülayimü taal bize Hazreti İbrahim'in nari nemruda atıldığı an söylediği sözün tonu gizlidir bunda başına taşları yen Saçılan toprağı duyan, yüzüne atılan tükürükleri duyan nebiler nebisi, başı da saçı da yüzü de bunlardan çok âli ve mukaddestir. Onun bu mevzudaki ıstırabı gizlidir bu tonda. <gülüyor> Kur'an bir tip anlatır bize. Hayatının her dakikasına duygusunu, düşüncesini işleyen bir tip. Üzerinden geçen itibari bir hattan ibaret zamanın hiçbir parçasının boş geçmesine imkan fırsat vermeyen bir tip anlatır bize. Al-Ladin yezkuron Allaha qiyanen wa quudan wa ala jnubihim fi halki semevat ve al-ark. ma halakte hada baatla. Subhanak fakna adabinar. Onlar yatarken düşünürler. Kalkarken düşünürler. Yerken içerken düşünürler. Neyi düşünür? Kuş gibi düşünecek değil ya, af buyurun papağan gibi düşünecek değil ya. Düşünür insan gibi düşünür. Sebep netice arasındaki münasebeti düşünür. Eser müessir arasındaki münasebeti düşünür. Halk halik arasındaki münasebeti düşünür. İlimlerin tekevvün ve tedavvünü ve bunların getireceği şeyler arasındaki münasebeti düşünür. İlmin, irfanın, izanın, getireceği şeyleri düşünür. İnsanca düşünür. Önüne sonuna bakar işin, arkasına önüne bakar işin, böyle düşünür. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünür. Onlardaki şiir ahengini düşünür. Onlardaki ekmel nizamı düşünür. nazar ibretle bakar hiçbir şeyin gayesiz ve nizamsız olmadığı şuuruna ulaşır ve sonra kendisinin de gayesiz, nizamsız olamayacağını anlar. İzaya girmeye çalışır, sistemlerin, galaksilerin izaya girip resmi geçitte Allah'a hesap verme mecburiyetinde olduklarını gösterdikleri gibi iradeli olan insan da iradesiyle Mevla'nın huzurunda resmi geçitte durur gibi durmayı düşünür, bunu düşünür, bu hesabı çıkarır. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا Yarattığın şeylerden hiçbirisi Allah'ın batıl değildir derler. Her şeyde bir hak var, hak nişaneti var. Her şeyde hakka götüren bir yol var. Her şeyde hakkın reşası var. Hakkın reşahından bütün ruhlarda bir râşe var. Bu da senin içindir Allah'ım. سُبْحَانَكَ فَقِنَ اَذَابَنَّارِ Biz bu râşeyi duya duya, Allah'ım bizi azab uzak kıl. Bizi muhafaza buyur, koru diye ona teveccüh ediyoruz. Bu da üzerinden geçen zamanın her parçasına Mevla'nın adını yazan bir tipi anlatıyor. Hiçbir anını boş geçirmeyen, yaşadığı her ana kendi şuurunu intikal ettiren ve böylece canlı zamana sahip olan zaman mekanın hareketinden ibarettir. Zamanın vücudu yoktur o müthiş adam Einstein'ın anlatmasına göre. Zaman itibari bir hattır. Ama mümin zamanın her parçasına Allah'a ait manalar işlemek suretiyle cansız zaman şeridi. Mümin sayesinde hayat kazanır. Sinemada sen, senin karşında oynuyorsun gibi duyarsın, müşahade edersin. Ve bu tablolar alemi beka için, uhrevi alem için, senin için sermediği manzaralardır. Seyreder, kendinden geçer, hoş olursun mevla müşahade karşısında. Bu da düşünen Düşünüp yaşayan, düşünmeden hayatında bir tek lahzı olmayan bir insan tipinin tersimi ve bu hususa teşviktir. Kur'an bu türlü teşvik mevzunda da tatlı tablolarıyla, tatlı resimleriyle müminleri matlubu, maksudu ve indinde makbulu olan şeylere teşvik etmek için tatlı bir edayla bu hakikatları anlatır, muhtaç gönüllere duyurur. Sisleri sulamış olur bununla, gönülleri doyurur, işba eder, kendine karşı hahişkar kılar. Allah bizleri böyle olanlardan eylesin inşallah. Allah'u Teala. Allah'u Teala. A'la inna ahtenel kelamu ve ablanı dağmı. Kelamullahi'l-melik'il-aziz'il-allam. Kema Allahu tebareke ve teala fil kelam. Ve iza kur'a'l-kur'anü festemiu lehü ansitul a'l-lekum turhamun.